لهذا وما كنا لاهتديا لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الفرد السمد الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وهادينا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ومنها بإذن الله إلى جنات النعيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإخلاص وإحسان إلى يوم الدين نجل Allah'ın güzel adları Esma Hüsnü derslerine devam ediyoruz. 36. dersteyiz. Bundan önce 86 isim işledik. Bugün 87. isimdeyiz Allah'ın güzel isimlerinden. O da nedir? Allah'ın güzel isimlerinden Es-Sittir. Allah'ın güzel ismi Es-Sittir. Ta yar asittir. Tabi sittir ismi de Kur'an içinde geçiyor, hadiste geçiyor. Diğer isimler gibi bir çoğu Kur'an içinde geçiyor, bir kısmı da hadiste geçiyor. Çısı bizim için aynandır. Hadis sahih olduğundan sonra o da Kur'an gibi hükmü vardır. Çünkü şeriat kaynakı içidir. Kur'an o yüzden. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah ona söz vermiş. Onu değişmekten muhafaza etmiştir. Resulullah'ın da sözü hadistir. Sünneti de bu nedir? Bu da Allah'ın şeriatindendir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi kendi hava nefsinden söylemez. İn huve illa vahyun yuha. O da vahidir ama... Allah vahyeder, Resulullah'ın tabiriyle o emir yerine gelir. Çizsi de demek ki Allah'ın emridir. Onun için her çizsine de Allah subhanahu teala mukayet olmaya söz vermiştir. Biz Kur'an'ı indirdik, onu hefz ederiz. Ve inna lehu lehâfîgûn Biz onu hefz ederiz. Burada e, şeriat paketi hefz olunmuştur. Kur'an ve sünnet hefz olunmuştur. Evet. Sahih hadislerde Allah'ın hangi ismi geçti? onunla Allah'a biz yakın oluruz, ibadet ederiz. O Allah'ın güzel isimlerindendir. Ona da inanırız. Bundan önceki isim Hayy. Onu işledik. Aynen hadiste geçiyor. Ebu ee, Davud'da, Nesai'de sahih olarak "İnne Allahu Azza ve Cel" Hayyyun, çok hayalıdır. Sittirun, sitir etmeyi sever. E, Sittirun, yuhibbul hayae ve sitra. Hayanı ve sitir etmeyi sever. Feizektesel a'hadakum fel yestetir. Bir tanemiz, banyo alırken kendisini sitir Resulullah bir gün geçiyor, bakıyor bir adam bir köşede banyo alıyor ama kendisini sitretmemiş. Gelen geçene gözüne kaçmıyor. O zaman diyor ki, çıkıyor mümbere bu hadisi diyor. Allah çok hayalıdır, hayalini sever. Sitredir, set, sitret, sitredicidir, sitretmeyi de sever. Buradan Sittir ismini alimler demişler ki Sittir Allah'ın güzel isimlerinden bir isimdir. Bu konuda da ihtilaf yoktur. Elhamdülillah. Ama Sittir nedir? Sittir edici. Ama burada bir avamın dilinde Sittir'e benzer isimler yayılmış Allah'ın adı olarak diye bu da nedir? Allah'ın isimlerinden değil ama yanlışlıkla kitaplarımıza geçmiştir. Satir, Settar, bu çizsi nedir? Allah'ın isimden değil ama avamın dilinde, halk dilinde sanki Allah'ın ismidir diye geçiriyor. Mesela ne diyoruz? Ya Satir, Ya Allah diyoruz, Ya Gafur diyoruz. Ey affedici, ya gıfır. Ya satir, sitredici. Halbuki Allah'ın satir diye adı yoktur. Sittir diye geçiyor. Settar. Hatta sattar isim diye bile var. Ama bu nedir? Allah'ın ismi değil. Onun için buna, buna dikkat etmemiz lazım. Allah'ın güzel ismi sitirdir, Ne satirdir, ne sattardır çi isim Allah'ın isimlerinden değil. Buna buna benzer birçok isimler var. Allahu Teala'nın isimlerinden değil ama bazı kitaplarımıza işlemiş, hocalar da bunu anlatmışlar. Toplumda da bunlar yerleşmiştir. İnşallah bu isim güzel isimler dersi bittikten sonra bir ders yaparız Allah'ın isimleri olmayan isimleri zikrederiz. Yani halkta bu isimler Allah'ın ismi zannediliyor ama delil yoktur bunun üzerine. Evet anlamı doğru olabilir. Mesela ne gibi? Baki. Baki doğrudur, kalıcı. Ama Allah söylememişse Kur'an'da. Hadiste onun için Allah'ın adı baki diyemeyiz. Halkta da ne var? Diyorlar baki Bakinin kulu anlam olarak doğrudur. Ama madem Allah-u Teala bu ismi kendine vermemiş, biz veremeyiz. Biz akıldan, sıfattan isim çıkartamayız. Bu kaydedir. Ehl-i sünnet bundan kattıdır mesele. Evet, inşallah bir derse bunları açıklarız. İyidir, Arapça Arapca lügatta sittir ne demektir? Sitir sitirden alınmıştır. Arapçada sitir setru şey'i yani bir şeyi örtmektir. Bir şeyi örttün, cizledin, bu sitirdir yani. Sitirden alınmış. Türkçede de aynen anlamda verwendet. Atalarımız İslam'ı sevdikleri için yerini boş buldukları toplumda celimeleri dinlerinden almışlar dilimize yerleştirmişler. Onun için %50 Osmanlı'nın dili Anadolu'dan göç ettikten sonra bakıyorsun Arapça kelimelerdir. Ondan sonra milliyetçilik geldi ortaya, hafdalar ne Türkçe kelimeleri yerleştirdiler. Vaktiler altından kalkamıyorlar. İşlerine de gelmiyor. Bu sefer kalktılar Batı'dan kelimeler getirdiler, yerleştirdiler. En en basit nedir? Yani bizde ne diyoruz? Bir tane sene bir yaptı, dersin ona teşekkür ederim. Teşekkür ne demektir? Şükürden alınmıştır. Şükür Arapçadır. Sen bunlar ne getirdiler? Teşekkürü kaldırdılar. Ya bu teşekkür nedir? Ya Türkçe değil. Ne koydular yerine? He? Merci. merci, merci, merci nedir Fransızcedir? Bana ne ya Fransızdan Ne dilimlendir, Ne dilimlendir? Affedersin Afudan alınmış Allah afudur afu sever Affedersin bir şey hata yapıyorsun Affedersin diyorsun Bunlar bunu kaldırdılar Harakçaymış Allah'ın adından imiş Düşman ya ne dediler pardon ne ilakası var vesaire bu türlü isimler maalesef bizim şeyimize geçmiş dilimize. Onun için Sittir de dedik Sittir etmekten gelip bu da bizim dilimizde aynandır. Sonuçta Sittir sitreden, sitri seven hadiste geçtigi gibi bir e, dir anlamı Arapçada. Eydir allah Teala'nın hakkında Sittir nedir? Her ismin Allah-u Teala'nın madem verilmiş kendisine nedir? Kısacası hadiste geçtiği gibi diyor İnnallâhe hayyun sittirun yuhibbu Allah çok haya, sever, hayalıdır. Sittirdir, sitretmeyi sever. Hadis bunu açıklıyor. Yani allah Subhanahu Teala sitretmeyi sever. Neyi sitreder? Şimdi kötü sitredilir, güzel ibraz edilir. Bu kaynedir. Güzel bir şeyi her zaman ortaya çıkardı Kötü bir şeyi sitredeceksin. Neden? Güzel şeyi ibraz edeceksin, örnek olacaksın. Onun için Allah subhanahu Teala ta'ala beş vakit camiye gidin cizlenmeyin. Hatta bir yoldan gittiniz, diğer yoldan dönün. Gaidedir bu. Daha ecr var. Neden? Fazla insan görsün siz camiye gidiyorsunuz. Beş vakit. Riya, burada riya yoktur. Neden riya yoktur? Çünkü her içe camiye gidiyor. Özel bir iş değil. Özel bir ibadet değil. Ama şeye ne diyor? Allah subhanahu ve teala Nafile namazların diyor cizliyize evde kılın. Ceze namazını daha cizliyize kılın. Zekatı cedin Beykil mala verin. Ama sadakayı sah verdi, sol bilmez. Güzeli ilan edeceğiz. Şeyi sitre edeceğiz. Eydir, günah nedir? Günah çirkin bir şeydir. Bir ne günah işletse kötü örnek olur. Onun için ne yapacaksın? Sitir edeceksin. Allah onun için kendi yarattığı insanlar kötülüğe düşseler o kötülük açık vermesin, kötü örneği olmasın, ne yapar onu? Sitir etmesini emreder. Çünkü kendisi sitri sever. Ondan dolayı Allah subhane ve teala sitirdir. Sitirdedir nedir? Yani dedik bir dene savvamdır diyoruz. Kim savvamlar? Bu adam meşhurdur. Haftada üç gün oruç olur. Hafta ayda üç gün oruç olur. Dolunaylar günü. Onu, on dört, on beş. Bu adam bir gün ya bir gün oruç olur. Ne zaman görsök bu adamı oruçtur. Bu neyle meşhur oldu? Oruçla meşhur oldu. Her şeyi Kuvamdır deves. Kıyamu Lelnen meşhurdur. Gece namazını ihya eden, geceyi ihya eden namazdan ihya etmekle meşhurdur. Adı kuvamdır. Yani gece namazına kahandır. Eyi sittir nedir? Sitretmeyi sev, sevip, o onuyla belli oluyor. Yani sittir nedir? Sitretmeyi, sevmeyi ne yapmış kendisini Allah Teala? Bunu asıl almıştır. Onun için Allah subhanehu ve teala kullarını sitretmekte sever. Sitreder. Neyi sitreder denir? Kötü şeyler. Kulun kötü şeyi nedir? Emre uymamak. Yen hadde aşmak. Bu kötü şeydir. Allah'ın emrine uymamak nedir? Kötü şeydir. Masiyattır. Allah diyor yap sen yapmıyorsun. Allah diyor yapma sen yapıyorsun. Nedir? Bu kötü şeydir. Masiyattır. Buna ne yapar allah Teala? Buna rağmen sitiri sever. Bunu zındıklar da yapsa onlar da sitir der Rabbil Alemin. Kötü örneği Onun için sitir Allah'ın sıfatındandır. Bunu denemek için, anlamak için bakın bir tane bir günah işliyor. Bir günah işliyorsun ama ama Al, bakıyorsun Allah sitretti seni. Bakıyorsun yani o günahı işleyenden bir tane kapını açıp üzerine girebilirdin. Yani bir kötü bir şey yapıyorsun. Orada bir tane seni görme ihtimali var idi. Ama bakıyorsun çok zaman kimse seni görmüyor. Neden? Aslında Allah sitrediyor. Allah kullarını sitreder. Yerinde de fash eder. O ayrıdır. Ama genelde ne yapar? Allah sitirdir, sitri severdir. Onun için Allah'ımız Rabbimiz Sübhanehu Teala sitir etmeyi sever. Çünkü burada da neye bağlamış sitri? Hadiste hayi. Bundan önceki ders. Hayi neydir? Çok haya eden, çok utanma utan utangaç olan nedir? Bu haya hayidir. Sitirden haya birbirine bağlıdır. Haya eden sitreder. Sitreden muhakkak hayalıdır. Onun için bakıyorsun adam var mı asiyet işliyor, hayası yoktur. Laubali'dir. Görsün insanlar önemli değil. Adam var hayalıdır, günaha düşse de istemez kimse onu görsün. Gördük mü? kişi birbirine nedir? Bağlıdır. Evet, şimdi bu Anladık biz Allah Subhanahu ve Taala hayalidir, sitri sever. eydir. Bunu bunu nasıl anlayacağız? Bunu bu şekilde anladık. Eyidir, bunu doğrusu da budur. Elhamdülillah. Eyidir bunu çağ üzerinde kaldı. Bu derste kaldı biz bundan fayda bulamayız. Bunu hayatımıza ne yapmamız lazım? Yansımamız, yansıtmamız lazım. Hayatımızda bu Sittir ismini yansıttık, yaşadığımızı o zaman Allah'ın sevgili kulu ve hakiki kulu oluruz. Hakiki kulu olanda Allah ondan razı olur, Allah bir tane razı olsa ebedi olarak onunla cennette kalır. Evet şimdi yine her dersteki gibi faydalar çıkartacağız bunlar. Sittir isminden bize ne faydaları var? Bunu nasıl izini, bu ismin, bu güzel ismin izini nasıl hayatımıza yansıtırız? Nasıl hayatımızda bunu canlandırırız? Birinci, her isimde olduğu gibi nedir? Sevci. Sevci. Yani şimdi bakıyoruz, Rabbimiz hayalı, Sittir seven, ha? aziz, gafur, kerim, Rahman, Rahim Fark, Samad, Ahad bunlar nedir? Güzel isimlerdir, yüce sıfatlardır. Bunlar nedir? Bu sevinmeye nedir? Rahiktir. Yani bir Rabbimiz bak şimdi bir tane bir kadın çok hayaliyse onu övücüyle bahsediyoruz. Yani bir teneden bir bir kadını övseler bu çok hayalıdır. Her şey diye benim hanımım olsun bu. Yani benim, benim hanımım böyle hayalı olsun bunun gibi. Neden? İnsanın fıtratı buna hoşnut olur. Hayalı ve sitir sahibi. Buna nedir? İnsanoğlu buna hoşnut olur. Fıtratı cereyip. O fıtrat işte Allah'ın verdiği nimettir. Allah'ın, Allah'tandır o fıtrat. Fıtrat tevhid üzeredir Allah'ın sıfatlarındandır. Evet. Onun için eğer bizim Rabbimiz sitir ise kulu sitrediyorsa, fashetmiyorsa, açığa vurmuyorsa, bir de kul, kul ne yapıyor? Günah işliyor. Allah onu diyor. Ani şimşek cezasını vermiyor. Bu nedir? Rahmeti gereğidir. Bu türlü sıfatlar var içi onda biz ne yapacağız? Bu Rabbimizi seveceğiz. Sevdik, tazim edeceğiz. İclal edeceğiz. Tazimle icler sevgiyi gerektirir. Sevgisiz olmaz. Sevdik de tazim ederiz. Tazim ettik Rabbimizi neyi gerektirir? Emrine uyacağız dedik. Emirlerini yerine getireceğiz. Emirlerini yerine getirdik. Yasaklarının önünde durduk. Gerçek öbudiyet seviyesine çıktık. Gerçek übudiyette de ihsan derecesidir. Biz Allah'ı görmüyorsak Allah bizi görüyor. Öylecesine bir ibadet etçak, biz öbür diyet derecesine geldik. Onun için sevgi arkadaşlar nedir? Her şeyin başıdır. Sevgi olmadan hiçbir şey olmaz. Evet, birinci Sitir ismini diğer güzel isimlerici bir hayatımıza sevgiyle yansıtırız. Allah'ın güzel ismini sevgiyle hayatımıza yansıtırız. Evet. 2. ismi Allah Subhanahu taala dedik sitirdir. Sitretmeyi sever. O zaman biz ne yapacağız? Allahu Teala neden sitreder? Çünkü haya dedik nedir? Haya ile sitretçisi birbirine bağlıdır. Allah Subhanahu taala sitretmeyi seviyorsa bu da hayadan kaynaklanıyorsa, biz ne yapacağız? Allah'a karşı haya edeceğiz. Yani sittir isminin üzerimizde cereki nedir? Allah Subhanahu ve teala'dan haya edeceğiz. Çünkü biz maasiyet işlediğimizde Allah Subhanahu ve teala bizi ediyor O zaman biz Allah'tan haya ederiz, maasiyet işlememiz. Bir de derse, ben Sittir ismini anladım, o zaman Allah-u Teala'dan haya etmesi lazım. Allah-u Teala'dan haya nedir? Allah-u Teala seni istemediği yerde görmemesi lazım. Sen nerede olsan allah Teala seni görer. Git denizin altına dalgıçlardan in, akıyorsun dibine allah Teala seni görer orada ne yapsın yerin dibini faz gir içine Allah Teala seni görür Allah Teala'dan gizlenemeyiz o zaman Allah Teala bizi nerede severse orada görse bizi nerede bizi sevmediği yerde görme, görmek istemese orada görmese bizi biz Allah Teala'dan hayal ediyoruz demektir. hakiki Allah Teala'dan hayal etmek nedir? İstediği yerde görecek seni, istemediği yerde göremeyecek seni. Bu şarttır. Allahu Teala'dan bir kul haya etti. Her hali çaldı her durumunda Allah Teala'yı muraat etmesi lazım. İnsanın hali davranışı nedir? Yani hayal üründür. yani akıldır. İtihaddır demek. Düşünüyorsun. Ne düşünürsün? Bir şey düşünürsün Allah ondan hoşnut olsun. Sen düşünmezsin kötü şeyler. Kötü şeyler düşündün nedir? Demek ki Allah'tan haya etmiyorsun. Ne düşünüyorsun filanla nasıl intikam alın? Filanın nasıl açığını çıkartayım? Akıldan geçiyor. Filana nasıl zulmedeyim? Allah Teala bunları sever sevmez. O zaman haya etmiyoruz Allah'tan. Haya eden bunu düşünmez. Aklında haya düşünürsün. Ben filan filan kadınla nasıl bir arada olayım bunun yolunu düşünürsün. Haram yoldan. Bu nedir? Allah-u Teala'dan haya etmiyoruz. Bunu çeseceksin. Çesin allah Teala'dan haya ediyorsun. Aslında itikatta beyninde, aklında bunları kessin Dilinde de çesilmesi lazım. Çünkü iman neyi gerektirir? Dil ve ağzalara yansımasını dilde de bunu keseceksin. Allah sever mi senin dilinden kötü bir şey çıksın? Fahiş bir kelime çıksın sevmez. O zaman çıksa sen Allah'tan haya etmiyorsun. Ama fahiş kelimeyi söyleyeceksin hissettin Allah seni duyur, görür, durdun o zaman Allah'tan haya ettin sen. Haya seni bıraktı o şeyi kestin. Ayrıca kötü şeyler hiç kelimeler, gıybettir, nemmanlıktır. İnsanların erzinde, namusunda, arkasında konuşmak bunlar nedir? Kötü şeylerdir, masiyetlerdir. Bunları yapmayacağız. Hayal edeceğiz Allah'tan, çünkü Allah sitretmeyi sever. Sittirdir. Biz de bunları dilimizde çıkartmalarız, yansıtmalarız. Bir de bedenlerimizde. Allah sever bizi güzel yerlerde görsün. Sevmez bizi sakladığı sevmediği yerde bizi görsün. Kullarını görsün. Bütün kulların istisnasız. Ama kim isticabe eder Allah'a? Allah'a inanan mümin kulları. O zaman mümin isen bedeninde Allah'tan haya edeceksin. Allah seni kötü yerde görmemesi lazım. Kötü şekilde görmemesi lazım. Onun için Adam dedi ya Resulallah, biz hanımlarımızdan, eşlerimizden birbirlerimizi görebilir miyiz? Yani hanımın benim avratımı görebilirsiniz. Dedi teç başımıza kalıyoruz. Dedi Allah'tan daha evledir haya etmek. Gördük. Yani ben teç başımı odada uygunsuz bir şekilde hareket etsem nasıl olsa kimse görmüyor beni. Ama Allah görüyor. Haya edilen insan dedik böyle yapar mı? Hatta ihtiyacını gidermek için Resulullah diyor yere en yakın oldun orada elbiseni kaldırırsın. Ne kadar İslam dini? Hayalı bir dindir, güzel bir dindir. Evet. Bunu da hayatımıza yansıtmamız lazım. Birinci sevgi, ikinci Sittirincere'yi Allah-u Teala'dan haya etmemiz lazım. Üçüncü Sitir sifatını yaşamamız lazım. Bir de bunu toplumda göstermemiz lazım. Yani haya sitir nedir dedik. Allah sitir edicidir. hiçler günah işler sitir eder. Bunu da biz ne yapacağız? Hem bedenimizde sitir Kendi hatalarımızı hem de toplumda insanların hatasına vakıf olduk, sitr edeceğiz. Açığa vurmayacağız. Çünkü Allah sitre, sitretmeyi sever, sitr Ondan dolayı bir günah işledi insan, sitretmesi lazım. Kendini. İnsan var, günah işliyor. Ondan sonra gelip insanlara anlatıyor. Allah seni sitretti. O günah işler kimse seni görmedi. Sen gelip insanlara anlatıyorsun. Allah'ın sitrini ne yapıyorsun? Açığa vuruyorsun. Evet. Onun için ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala, nur surasında 19. ayette bilirsiniz. Nur suratının birçok neylendir? toplumsal adetle ilgilidir. Orada diyor ki, inna Allaha yuhibbu, inna Allaha, inna ladin, pardon, inna ladin yuhibune anta shi alfa'isha tu, fil ladin amanu, lhom adab alimu fil dünya ve alahe. Allahu yalem la Diyor ki, Allah Subhana wa اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَتُوا فِي الَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman edenlerin, musulmanların, he? Cünahlarını dışarıya çıkartmayı sevenler nedir? He? Onların hükümlerini bil, belletir. Bunların nedir? Neleri var? Bir azarlamadır. Yani bazı insanlar var, isterler, müminlerin açıklarını dışarı çıkartsırlar. Tetebbü ederler avraklarını. Kimse bilmiyor bunun. Bir hatası oldu evinde, yani bir yerinde. Yani bir hatası oldu, 3-4 tane bildi, bu gelir açığa uğrar. Bunu. Yani de iftira ile, adamda yoktur, iftira eder, hatta Müslümanlar yara alsılar çamınat izi kalsın. لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة Dünya ve ahirette elim bir çetin bir acı, acı verici bir azapları var. Bu dünyada da azap çekerler. Bu türlü insanlar. والله يعلم Allah bilir وَاَنْتُمْ la تَعْلَمُونَ Siz bilmezsiniz. Demek ki sitir nedir? Asastır. Bak sitretmeyenlerin nasıl bir azarlamaları var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Kullu ümmeti mu'aha illen mücahirin Benim bütün ümmetim affedilir. İlla mücahirin Mücahirin nedir? Masiyetlerini ilan ederler. Açığa verenler. Bunlar nereden affedilir? Bunlar günahlarını eşker ettiler. Allah Teala hangi günahı sitreder? Kuldan kendi arasındaki günahı. Ama eşker oldun hakkı alam diyenler. Toplumun hakkı onun üzerine doğdu. O zaman Allah'ın adaleti cereyi çirki ne yapsın? Onun cezasını alsın. Hadis devam ediyor. Ve inne el mücahiri. Resulullah örnek veriyor. Bu mücahirlerden kimlerdir? Diyor en يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد bir de ne diyor gece bir günah işler şebah insanlara bunu anlatır ey filan ey filan ben gece bu bu günah işledim Allah onu şitretmiştir Allah onu sitretmiş bu kendi Allah'ın sitrini açığa vurmuştur. Hadis Buhari'de geçiyor. Gördük mü? Kullu kullu ümmetim muafa illa Onun için günahkar var gizli işler günahını. Onun için tolba kapı açıktır, hidayet kapısı da açıktır. Neden? Gizli işliyor nefsine uyuyor ama biliyor günah işlediğini, içi çizliyor Allah ona tövbe kapısını hidayet kapısını açar. Adam var günah işliyor Allah'tan utanmıyor, haya etmiyor kendisini de sitretmiyor günahını açık işte kötü örnek olarak da topluma sunuyor. Bu mücahirdir işte. Bunu Allah affetmez. Hakkı cezasına alacaktır. O dünyada. Biliyorsunuz Diğer hadiste, sahih hadiste Allah Teala يَدْنُ mumine اَوْ الْعَبْدَ Kulu kıyamet gününde, terazi gününde yednu. Allah Teala kulunu yakun eder kendisini. ya يَحِسَّ كَنَفَهُ Allah Teala'nın ağırlığını yakununda hisseder on. Cölcesini hisseder Rabbil Alemin. Böyle öyle gelir fısıldar Rabbil Alemin olarak. Ey kulum filan filan günahı hatırlıyor musun? Evet ya Rabbi hatırlıyorum. O kul ne diyor? Ey vah yandım diyor. Şimdi her çeşit şey duyacak mı? Ne diyor? Rabbil alemin dünyada sitrettim bir günde seni sitredip affediyor. En büyük mükafat de bu. Vah Rabbil alemin. çünkü o günahı gizli işledi. Gizli işledi. iman onu bıraktı cizli gizli işlesin onun için adamlar içki içiyor, günaha düşüyor ama istemiyor kimse görsün onu bu ham bana yeter diyor iman zorluyor onu adam da var içki içiyor bakkalın durup bire içiyor yan barda oturup kaldırımda içiyor, ö önem sanmıyor bu mücahirdir Allah'ın eşkercey emrini ilan ediyor, Allah'a savaş açıyor Allah diyor içki içmeyin bu içerim Allah diyor kadınlara çıplak dolaşmayın biz dolaşırız. Ne işiniz var ise görün. Kime diyorsun bunu? allah Teala gidiyor. O kullar sene diyorlar açılma yasaktır. O Allah'ın elini tebliğ ediyorlar. Kendi hükümlerini koymuyorlar. Sen Allah'a savaş açıyorsun Allah-u Onun için sen nesin? Mucahilsin. Mucahil nedir? Günahını eşker eder. Onun için bu sitirle ilakası yoktur. Sitir ismini anlamamıştı. Bu cazasını çekecektir. İslam'da Allah subhanehu ve Taala sitiri sever. Her zaman sitir olacaktır. Sitir edeceksin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde biliyorsunuz. Hazreti Adem'den en son şahsa keder hepsi durmuş asat-ı kıyamada. Kıyamet alanında. Kaç milyar insan Allah'u adı. Hepsi durmuş. Adem'in bütün zürriyeti. Hazret Adem'in bütün zürriyeti. Adem oğulları oradadır. Bütün peygamberler, salihler, şeydiler. Her şey senin açık mahkemede yargılandığını görür. Sen dünyada bir mümini sitretmişsen Allah o açık alanda seni sitreder hadis, Müslim'de geçiyor. Ne kadar önemlidir sitir. Onun için sitir önemlidir. Ne yapacağız biz? Biz mümin, kendimizi sitireceğiz, müminleri de sitireceğiz. Şimdi Hz. Ömer'den Hz. Ömer'den daha başka hattı, disiplinli halife var mıydı? Şedid halife var mıydı? Yok idi. Hazret Ömer Bürcün oğlu idan yürüyül geceler, baksın ne var ne yok medine de mesuldür, khalifedir. Bürcün bakar bir evden ses geliyor, yaklaşır pencerenin altına, bakar bunlar içi yürüyorlar, cüllü yürüyorlar, çekiyorlar. Ey salimdir, bu kimin evi diyor filan filan ne Değil, ne yapıyorlar bunlar böyle? Vallahi diyor ya emir Bunlar içki içiyorlar. Konuşmaklarından abuk sabuk konuşmalarından sarkoşlarlar. Hazreti Ömer sonra diyor başını eğer Ey diğer salim biz allah Teala diyor ki bize la tecessesu Tecessüs etmeyin. Şu anda bunların biz hürmetlerine tecessüs ediyoruz. Onun için biz hatalı yerdeyiz veleki doğru bir meseledir emir-i Bastını bir yapar suç üzeri yakalar onu ama din bu değil madem o kendisini sitretmişsen de sitret edeceksin ne yaptı emir-i biz de bir doğru yerde değiliz Allah'ın emini çeynedir dedi Allah bize diyor casusluk yapmayın diyor onu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya meşhur man âman bilisani ve olam yedül imana kalbe. Ay onlar ki im, dilde dilde Müslüman diyenler ki iman kalplerinize yerleşmeyenler. olayı diyor. Yani Müslümanlar ama iman hakikati kalplerine yerleşmemiştir. Ne diyor? La تَخْتَابُ Muslimin Musulmanların gıybetini yapmayın. Kim gıybeti yapar? Düz Müslüman, iman kalbine yerleşmemiş. Gıybetten ne sene engeller? Allah korkusu. Sittir ismi, hayalı. Bu nedir? Allah Teala'nın sıfatlarına iman edip yansımış hayatına. Yansımasa düz musulmanız. Resulullah bunu anlatır. İnsanların gıybetini etmeyin. la تَتَّبِي عَوْرَاتِهُمْ avratların da şey yapmayın. E, ittiba etmeyin. Yani rotkantçıl olmayın. Yani gidip gizliyle adamın açığını ortaya çıkartmayın. Tetebbü'ül avrat nedir? Gizlice gizli takip etmektir. Onların avratlarını takip etmeyin. yani. O madem açığa vurmamış takip etmeyin diyor ister ki ister şerde. Fakat insanoğlu, kendilerinin Müslümanının gururunu takip bir Allah'ı bir eder. <gülüyor> avratını takip etse O zaman Allah'ın gururunu Allah eder. O ta onu takip eder. bu sefer. Allah'ın gururunu takip eder. O zaman Allah'ın Allah takip kimi takip etse kendi evinin içinde ne yapar? açığa çalar Faziyatı uğrattır Allah. Bakarsın kendi çocuğun gelmiş seni gizli kemine koymuş. Allah istese her şey olur. Onun için bakıyoruz bazen insan çok dolap çevirmiş. Senelerce kimse bilmiyor. Bir deneyi Allah musallat ediyor ona. İstediği zaman Allah o açığa çıkıyor hayatı bitiyor. Bu nedir? Böyledir. Men dekka dukka. Ama bu sefer Allah subhanehu ve teala diyor benim karşımda. On için Müslümanların avratını takip etmeyin. E bakın Hazreti Ümer'in fıkhına. Hazreti Ümer ne yaptı? Fıkh etti. Ey dedi Salim biz yanlış yerdeyiz. Allah diyor tecessüz etmeyin. Avratları ta takip etmeyin. Biz geldik takip ediyoruz. Ümer gibi şiddet. Gördük mü nasıl anlamış? sitil ismini yansıtmış hayatını? Onun için sitre edeceksin. Sen kendin bile günah işledin. Ne yapacaksın onu? Sitre edeceksin. İşlediğin günahı bile sitreyeceksin. Niye gelip anlatıyorsun insanlara? Sitre edeceksin kendi günahını. Arkadaşın senin önünde bir günah işledi. O arkadaşın da hakkında kalbinde senin bir şey var, fırsatı yakaladın, adamın açığını buldun. Gidip insanlara anlatma nedir? Şu anda anlatma daha kötüdür, şeytanın vesileleri var. İnternet var, Facebook var, işte adam yaydı, yayın var, basın var, yaydı ne oldu? Bir dünya, dünya olmuş küçük köy. Bir dünya adamın aybini biliyor. Demek ki kötüdür. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye dedi ey Muaviye bir günden bir güne emir olsan Müslümanların liderliği eline geçse insanların avretlerini takip etme Takip etsen onları ifsad edersin dedi. Ve la tecessesu Allah Teala diyor ayette elime de. gıybet yapmayın. Evet. Kendi hepsimize de işledik sitredeceğiz. Adam var gelir bakasın zine yapar, içki içer, gittik filan dün böyle yaptık, böyle eğlendik. Bu mucahirdir. Afolunmaz. Kendisini fas ediyor. Yani Allah'tan utanmıyor, halkın içinde müncheri yapıyor. Birçok hayvan böyle insanlardan daha nedir? Hayalıdır. Birçok hayvan var. İlişki Sevmez insanlar önünde yapsın. Cizli yerlerde yapmayı tercih eder. Gördük mü? Eydir kendi nefsindedir. Burada bir olay oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bir sahaba, hüc bir sahaba, çok takvali bir sahaba, cent. Ma'ez ibn Malik el-Eslemi hakwani imanlı iman fışkırıyor gençtir ama insanın nefsi zayıftır Nefiste te cötülüğü ammaradır ammaratun bir su nefselinde tuttun kapşını kapattın şeytan giremez tek giriş noktası nefsindirsen insan oğlu adam oğlu hataya düşebilir maz bir gün bir günaha düşüyor. Zine yapıyor. Her şey yapabilir. Mağız zine yapıyor. zinanın de hükmünü biliyor. İmanlıdır da ama gaflete geldi. Arkadaşlar düşmanımız sittiri sevmez. Allah'ın büyük düşmanıdır. Bizim büyük düşmanımızdır. Allah diyor benim ve sizin düşmanınız Hedefi Allah Teala'nın kullarını yoldan çıkartsın. Sırat-ı müstakimle dalalet yoluna kendisiyle cehenneme götür. Eli tetiktedir. Sahabe olsa bile bak gördünüz mü? Güvenmeyin ibadetinize, namazınıza, derse gelmenize. Şeytan sahabeyi bile zineye düştürebilir. Maaz raviler diyorlar çok muttaki bir neydir? Sahabeydir. Ma'iz İbn Malik el -esleni. Bu vakti içi kendisini yakıyor. Allah'a karşı ne yaptı bir günah işledi. Tevbe istiğfar ediyor. Ama biliyor ki evli adam zine yapsa bunun hakkı nedir? Rejimdir. Rejim nedir? Çukur kazılır. Onu taşlarsın ölene kadar. Niye bu kattı hüküm? Çünkü Allah Teala sitirdir, sitri sever. Zina etmekte en büyük hayasızlıktır. En büyük fahişedir. Allah'ın sevmediği şeydir. Maiz gidip bir arkadaşına kendi hemşerilerinden, aşiretinden bir tane Yal ibn Yazid el Eslemin Cidib diyor ey Hazzel ben bir böyle günah işledim. Ne dersin? Ne yapın? İtir ver beni. İçi yanıyor. Hazzel diyor vallahi senin hiç çaren yoktur. Cidib Resulullah'a diyeceksin infaz et beni. Cid Resulullah'a diye ben zina yaptım. Bu dindir şakası yoktu. Ma azde öyle imanı var ki hiç tereddütsüz gelir ya Resulullah diğer ben zine yaptım infaz etmem. beni. Resulullah yüzünü çevir ondan, kaçar ondan. Bir de gelir ya Resulullah. Dört kere emin eder, kendi nefsine karar eder. Camide, sahabelerin önünde o zaman Resulullah ve ne yapsın? Önce kaçıyor ondan. Belki tevbe eder, sitreder kendi nefsine. Ama maiz imanı o kadar güçlüdür. Hı? İstiyor Allah temizlesin onu. Allah'ın yanına temiz gitsin. Resulullah tane çar kalır. İş eşkere çıktı. Ona rejim yapar. Recim yaparcan o tahir ruhünü Rabbine tahir olarak gider. Resulullah da bu durumdan çok üzülür. Çok üzülür. Ondan sonra diyenler ya Resulullah aslında bu fikri hezzel verdi şeye. Ma'ize. O zaman Hezzel karşısına geldiğinde Ya Hezzalu Ey Hezzel Lahu seterte Bitevbika lekane khayren Leka mimma sanat Vallahi diyor ey Hazzel Sen Elbisenle, entarınle Ma'izi sitretseydin Bu yaptığın işten Daha hayırlıydı. <gülüyor> Ne yaptı? Fikir verdi dedi, get açığa çıkart kendini. Onun için Allah seni sitretmiş, tövbe et. Zina yaptın, kimse görmedi seni. Sitret kendini. Niye gidip diyorsun, ben zina yaptım canım, ben dedin. Allah sitretti seni, zina üzerinde yakalandın, evet orada artık boyun kıldan incedir. Ama Allah sitretti, kimse görmedi seni. Sen de hatanı bildin, tövbe et Allah affeder seni. Bak Resulullah ne dedi? Ey Hezzel dedi. Hezzel seviniyor. İslam'ı bulgulamaya çalışıyor ama bu senin yaptığın dedi elbisenin altına alıp onu sitir etseydin bu yaptığından daha kez değildi senin için. Yani Hezzel teşekkür bekliyor ama ne geldi ona? Kınama. Doğa doğrusu budur dedi Hezzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sitir arkadaşlar Bizim hayatımızda olması lazım. Hayatımıza yansıtacağız bunu. Müslümanları sitre edeceğiz. Gözümüzü kapatacağız. Kimsenin ribetini nemmanlık yapmayacağız. Avratını keşfetmeyeceğiz. Bir günahını gördük sitre edeceğiz. Söylemeyeceğiz. Karı koca birbirinin günahını ayıbını sitre Bakıyorsun adam bir kocasıyla kavga yaptı gidip ehli beytinde ya bu kocam böyle böyle terbiyesiz sözler söyler böyle ahlakı var böyle yapar böyle sınırlıdır bu caiz değil ayrıldılar boşandılar birbirlerinin bütün püf noktalarını geçirdiler bu da caiz değil Allah sittirdir <gülüyor> sitretmeyi sever Valla ki onun en kötülüğünü hava ise sitredeceksin açığa çalmayacaksın onun Rabbimiz Sittir'dir, Sittir'i sever. Evet, bunu hayatımıza yansıttık biz, o zaman hakkıyla bu ismi anlamışız, Sittir sahibiyiz. Evet, dördüncü ve sonuncu bu isimden nasıl biz fayda çıkartırız? Nasıl bu ismi hakkıyla yaşarız? O da dua edeceğiz duamızda da Allah'tan sitr isteyeceğiz. Sitr her şeydir. Allah insanı sitr bu dünyada o dünyada da kurtarır. Allah insanı açığa verse bu dünyada da o dünyada da ne olur? Ha? Açığa çıkar. Onun için fazihete uğrar. Allah'tan ne isteriz? Bu dünyada da o dünyada da ya Rabbi bizi sitret. Bu doğa ağzımızdan eksik olmaması lazım. Ya süttir üstur nafi dünya ve Bu dünya ve ahirette bizi ne yapacaksın? Sitredeceksin. İşte onun için İbni Ömer radiyallahu diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından bir duasını bize aktarıyor. Sahih Sünnet'te geçiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahumma inni es'elükel afiye dunya vel ahiret. Ya Rabbi senden afiyeti isterim. Dünya ve ahirette. Afiyet nedir? Yani her şeyim tamam olsun. Düzgün olsun, yerinde olsun. Dünyada buna bedenim afiyetli olsun, sıhhatli olsun. Malım afiyetli olsun yani halaldan kazanım doğru gideyim. Dünya ve ahirette yerin afiyetli olsun. Biliyorsunuz cennetin, ahiretin afiyeti nedir? Dünyadır. Şu şeyi kapatıyor Afiyet nedir? Dünyadır. Ahirette afiyet cennettir. Dünya da cennetin küçüğüdür. Burada da afiyet nedir? Cennetin küçüğünü burada yaşamaktır. Bedeninde, sağlığımda, bedeninde hastalık oldu sabrı verdimene bu afiyettir. Onu soracağız Allah Teala'dan. Sonra devam ediyor. Allahumme inne eseluke el afve vel afiye fi dini ve dunyaya. Afu ve afiyet dinimde ve dünyamda. Birincisinde dünya ve ahirette, üçüncü dinimde de. Dinimde afiyet istiyorum. Afiyet nedir dininde? Sırak müstakim zararlar. İfrat tefrite geçmereceğim. Sadık Resulullah'ın yoluna ashab-ı kiramın dört imamın yoluna uyan dininde afiyettedir. Bid'atte değil. Sonra ve ehli ehlimde afiyet vermene. Yani sahatlerine, sağlıklarına bizi hastalıkla eee e, hastalıkla iptile etme. Çocuklarımızı üsyanla, dalaletten, kötülükten kuru ve mali Malimde bana afiyet ver. Halal olsun. Az olsa bereketli olsun. Afiyet budur. Çok olsa haramdan olmasa. Budur afiyet. Allahumma istir avreti. hadisin bak burası tamam. Bize ait Allahumma istir avreti. Avratımı sitret. Avrat nedir? Asıl avrat insanın bedenindeki avrattır. Onları sitret. Kimse görmesin. Olabilir, seni araba kaza olur, elbisen çıkılır, avratını çıkar ortaya. Yara. Ama Allah her zaman sitretsin beni. Böyle hadiselerde bile sitretsin bizi. Evimizin içinde Allah sitretsin bizi cinniler var, melekler var. Onlar da avratımızı görüyor. Bu duayı yapsak elbisemizi çıkarırken besmeleyi unutmarız. Allah unutturmaz bize. Çünkü bu duayı yaptık biz. Allah'a demişik Allah sitrele bizi. Unuttuk şeytan geldi unutturdu bizi. Elbisemizi çıkarttık avratımızı hem melek görer hem düşmanımız şeytan görer. Günahkar olun diye hem dört göz alır bakar. Hatta günahkar olalım. Düşmandır çünkü. Sen ne yaparsın? Dua edacaksın. Her zaman dilinden bunu düşürmeyeceksin. Ya Rabbi avratımı sitret. Avrat nedir? Hem dedik insan avratı hem de haberi de avratıdır. Yani bir hata yaptın, bir şey yaptın ehli beytinde, evinde, gizli bir hayatında. Bunları da Allah sitretsin. Çünkü bunlar mahremiyetimdir. Ve amin rev'ati. Korkumu da emniyete kaldı çünkü insan korkar. Her şeyden korkar. Çünkü bir mübhen bir hayatta gidiyor. O hayat önünde ne var bilmiyorsun. Zaten şeytan buradan havantacı hava, hava, var. İnsanoğlunu yıplıyor. Yarın ne olacak seni korkutur. Ama benim o korkumu emniyete ver nedir? Bana kadere iman ettir yani. Kadere iman eder yarından korkmaz. Sebebi alır her şeyi Allah'a bırakır. Sonra diyor ki Allah'ım, hafız beni min beyni yedi. Ya Rabbi beni hıfz et önümden ve min halfi harman'dan ve min yemini sağından ve min şimali solundan ve min fuki üstünden. Ön, arka, yan, üst. Her yerden beni hıfz et. Bütün düşmanlarından, bütün geldiği musibetlerden. Yani ben senin gölgen altında yaşayayım. Allah'tan olan hiç ziyan etmez. Nasıl olursa, hakiki kul olursun. وَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اَخْتَعَلَ مِنْ تَحْتِي Senin de azamatına sığınırım. Altan ben gidiyim, Oradan darba alayım. depremden. Bunun birçok neyi var? Tevhidi var. Evet, bu hadis muazzam bir hadistir. Abu Dawud'da, diğer sünnetlerde sahih olarak geçiyor gayret verleceğiz. Üstünde de var bu. Onun için Allahum essir beni ya Rabbi. Bunu dilimizden düşürmeyeceğiz. Resulullah'ın duasıdır. Bunu dilimizden düşürmeyeceğiz. Ya Rabbi bizi sitret. Dünya ve ahirette. Dünyada biliyorsunuz. Ahirette de o arasat gününde günahlarımızı sitreder. Bundan Rabb'inin arasında kalır. Allah hepimize Sittir isminin yaşamasını, anlamasını bu onu güncel hayatla yaşamasını nesip eylesin. Hakkıyla bu ismi anlayıp, hakkıyla yaşamayı da bize nesip eylesin. Biz değil, bütün Müslümanlara, çoluk çocuğumuza, geçmişimizi Allah rahmet eylesin. Geleceklerine de Allah idare versin, kendi yolundan ayrılmasın.